Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Aziz kardeşler Bu gece Burada Allah'ın izniyle Ümmeti Muhammed'in Tarihinde essiz yer tutan sahabeden ve tabiinden olmadığı halde sahabi gibi tabi gibi bir hayat yaşayan ayağına gelmiş dünya nimetlerine tekme atan dünyaya tenezzül etmeden giden ümmeti Muhammed'in Yedi asırdan beri bütün mezhepleri tarafından, bütün fikir ekolleri tarafından benimsenen, kimsenin aşırılığını, hatalarını konuşmadığı Allah dostlarından birisini konuşacağız. Konuşacağımız şahsiyet, Şam yakınlarında, Neva isimli bir köyde doğmuş ve o köye nispetle anılan İmam Nevevi hazretleridir. Şu gördüğünüz resimde içinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyhinde bulunduğu bir kabristanlık var. biraz sonra konuşacağımız Anlatmakla fazileti bitirilemeyecek. Ümmeti Muhammed'in takvasını, zühdünü, cesaretini temsil eden 45 yıl bu fani alemde yaşayıp asra sığmayacak kadar büyük işler yapan bir Allah dostunun ufani dünyadaki mezbelelik virane görüntüsü olan kabristanlığını görüyorsunuz. <gülüyor> Fotoğraf biraz daha zihnimizde kalsın. Nice insanlar büyük saraylar gibi mezarlıklarda yatıyorlar. Beşon fakirin düğün evi olacak kadar deptebeli mezarlarda yatanların Allah bilir ya alttaki bölümü cehennem çukuru gibi ümmeti Muhammed'in faziletine, takvasına şahit olduğu nevevinin mezarı da bu gördüğünüz gibi. Kiminin toprağın üstünde deptebesi var kiminin de toprağın altında ihtişamı var. Kardeşler, İmam Debevi, rahmetullahi aleyh, bir alim değil sadece. İmam Debevi, tekkesinde, zikirle ve bir hırka giyip tesbih çekmekle ömür tüketmiş abit biri de değil sadece, sadece. Nevavi babasından kalan mala tenezzül etmeyen fakir hayatı yaşayan bir zahit de değil sadece Nevevi yazdığı yazılardan dolayı hapse giren, sonra da bu yazdığım yazılardan dolayı özür diliyorum demeyerek cesaret gösteren bir alim de değil sadece. Bu saydığımız şeylerin tamamını kendisinde toparlamış bir Allah dostundan söz ediyoruz alim abid zahit cesur bir insan. 20 sene okumuş, 20 senede çalışmış, faaliyet yapmış birisi değil. Bütün hayatı 45 yıl 3 ay yaşamış bu dünyada. 18 yaşına kadar da Köyünün genci olarak yaşamış. 18 yaşında ilim öğrenmeye karar vermiş. 45 yaşında ölmüş. Ne kadar zaman ilimle ve amelle meşgul olmuş? 26 sene. Bir bilgisayar programı yapmaya kalksak bir mühendis olarak yani bir mühendisler grubu bir bilgisayar programını sıfırdan yapmaya kalksalar 26 sene yine uzun bir zaman değil. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh siz benim buradaki kısır anlatmama bakarak onu tanımaya kalkmayın kardeşler. Kur'an'dan sonra ümmeti Muhammed'in evine en çok giren kitabın sahibinden söz ediyoruz. Riyazu's Salihin'in müellifinden söz ediyoruz. Riyazu's Salihin'den daha değerli kitaplar da var ümmetin kütüphanesinde. Sahih-i Buhari ondan değerli. Riyazu's Salihin'in de aslı o zaten. Ama Şehhul İslamlardan zoraki yazı okuyabilen avama varıncaya kadar herkesin istisnasız evine soktuğu ve Müslümanlığını geliştirmek için okuduğu muhteşem bir kitap Riyazus Salihin ve onun müellifi olan Nevevi'den söz ediyoruz. Bir Müslüman yoktur ki Nevevi'nin eserlerinden birisinden Resulullah'ı öğrenmiş olmasın. Aleyhissalatu vesselam. Eğer ilk defa hadisle tanışacaksanız size Nevevi'nin 40 hadisini göstereceklerdir. Halbuki 40 hadis yazılmış diye bilinen 400'den fazla kitap vardır. Nevevi'den önce ve Nevevi'den sonra. Ama illa ben 40 hadis okuyacağım. Dediniz mi? Size hangi mezhepten olursa olsun istisnasız ümmeti Muhammed'in bir numaralı 40 hadisi olarak Nevevi'nin kaleminden çıkan gösterilecektir. Bugün. Bütün bu yazı-çizi tekniklerinin gelişmişliğine, baskının kolaylaşmasına rağmen, kitap bolluğuna rağmen, ben hafızlık yapacağım. Kur'an'ın nasıl okunacağına dair, Kur'an edebiyle ilgili bir kitabım olsun, diyecekseniz eğer, size Nebevi'nin başka bir kitabını gösterecektir herkes. اَتِّبْيَانْ ف۪ي اَدٰى بِحَمَلَةِ الْقُرْآنِ Kur'an taşıyacak adama ait terbiye kitabı diye bir kitapçık yazmıştır. 700 senedir ümmeti Muhammed Kur'an terbiyesini o kitaptan öğreniyor. Eğer ben Resulullah hangi duaları yapardı? Bunu merak ediyorum. Sabah hangi duayı okuyayım? Akşam hangi duayı okuyayım diye merak ediyorsanız Yapacağınız tek şey var, Nevevi'nin El Ezkar isimli kitabını edineceksiniz. Ya da piyasadaki yüzlerce Ezkar dua kitaplarından birini alacaksınız. Sonra bakacaksınız Nevevi'nin hangi sayfalarından almıştır onu. Ya yani Nevevi'ye muhtaçsınız Ezkar okumak için, ya da Nevevi'den kopyalayanları alıp okumak zorundasınız. Kur'an şüphesiz Allah'ın emaneti o hariç. Onu konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in Şafii'sinden Malik isminden Hanbes'inden Zeydiyesinden Hanefisi'ne kadar Ümmeti Muhammed'in içinde Kur'an'ın dışında kitapları nevevi kadar okunan ne İmam-ı Azam vardır ne İmam Şafii vardır. Ne de İmam Malik vardır. İmam Malik mezhep imamıdır. Neveviden de 450 sene önce yaşadı. İlk hadis kitaplarından birisini yazan zattir. Pek çok hadisin asıl kaynağında var. Evinde İmam Malik'in muvattağı olan 10 kişi çıkmaz içimizde. okumuş yazmış hatip mezunlarıyız ama evinde Riyazu Salih'in olmayan 10 kişi yoktur içimizde pek çok Müslüman ev sahibi olmadan bir Riyazu Salih'in takımı bulmuştur Riyazu Salihinin veya nevevinin diğer kitaplarının tanıtımını yapmak için konuşmuyorum. Konumuz onlar değil. Başka bir şeyi konuşuyorum. Bir insan, peygamber olmadığı halde, sahabi olmadığı halde, 80 sene yaşamadığı halde, 5 yaşında kitap okumaya başlamadığı halde, 26 senelik talebelik ve hocalık emeği, toplamı 26 senelik emekle, Ümmeti Muhammed'in geçmişinden kendinden önceki 600 senenin geçmişinden bakıldığında geçmişin en iyi taklitçisi. Kendinden sonraki 650 seneye bakılınca da daha geçilmemiş henüz birisi nasıl olabilir? Nevevi yaklaşık olarak Ümmeti Muhammed'in tarihinin tam ortasında duruyor. 650'de ölüdüğünü kabul edelim kaba rakamlarla 1420'de olduğumuza göre ortada duruyor gibi bir hali var. Kendinden önce ümmet 600 sene yaşamış. Şimdi de 700 seneye yakın bir zaman yaşamış. Nebevi için şöyle bir iddia mübalağa değil. Sahabi olmadığı halde, tabiinden olmadığı halde tebeüt tabiinden olmadığı halde geçmiş nesli selefi salihini ashabı kiramı hayatında görebileceğimiz bir insan mıdır? evet öyle bir insandır bunu şafii mezhebinden olduğu için herhangi bir şafii alimi böyle söyleyebilir çünkü şafii alimleri birbirlerini överler bu da normaldir zaten ama onun ölümü üzerine mersiye yazan Hanefi alimleri de böyle söylüyorlar. Maliki alimleri de böyle söylüyorlar. hambeli alimleri nezdinde de böyle birisi zaten. Bu neyi gösteriyor? Nebevi, kendinden önceki 600 senelik İslam hayatının ideal bir örneği. Kendinden sonra da bu berekette, bu kalitede, ve bu revaçta, bir alim, bir Allah dostu gelmemiş. Geldiyse de, üzerinden, nevevi kadar, yedi asla yakın bir zaman geçip de, asırların kararıyla, büyük bir insan, bir Allah dostu kararı, onaylanmamış onun için. Herkes şeyhini över, Hocasını herkes över. Hocası için mersiyeler, şeyhi için övgüler dizer insanlar. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene sürer. 100 sene sonra, o mersiyelerin yazıldığı defterleri de bulamazsın bir yerde. Nebevinin ölümünün üzerinden, 7 tane 100 yıl geçmiş. Bugün, hala nebevi, adı anılınca tüylerin ürperdiği bir insandır. Nevevi sağlığında Haçlıları dize getiren, Moğol, Tatarları İslam toprağından tekmesille kovalayan yiğit cengaver Baybars'ın önüne de çıkmış. Kendinden önce onlarca alim, tabi efendim Tabii efendim tam uygun, tam münasip buyurduğunuz gibi efendim, demek için çıktılar, bu da, sen de öyle diyorsun değil mi, diye çağrıldığında, hayır, Baybars, Mısır'dan, Hatay'a kadar, İslam toprağını Haçlılardan ve Moğollardan kurtarmış, yiğit bir adam, eli kılıçlı, kılıcı da jilet gibi kesiyor, doğuruyor. öyle bir adam, değil, hayır demek, Tabii efendimi bile nazikçe söylemek zorundasın önünde. Ne gerek efendim bize sormaya. Dersen kurtuluyorsun böyle bir adam. Kölelikten gelmiş, öldürmekten zevk alan, ölmekten korkmayan, deli dolu bir adam. Allah nasip etmiş, hainleri kovmuş İslam toprağından. Suriye'ye yeni bir vergi koymak istiyor. Çünkü bir sürü savaş yapmış, masraf olmuş. Bunları nasıl kapatacak? Vergi koymak istiyor. Çağırmış alemleri. Millet dedikodu çıkarmadan biz uygun gördük diye yazın buraya demiş. Tabi efendim zaten Allah razı olsun sayenizde biz Moğollardan kurtardık filan gibi klasik edebiyatlar yapılmış. Sonra danışmanları demiş ki burada Nebevi diye birisi var. Millet onu çok seviyor onu da çağır demişler. 38 yaşlarında bir adam o zaman nevevi. Medresesinde ders okutuyor. Çağırın demiş. Çağırmışlar gelmiş Yüzlerce korumanın içerisinden işte Moğol imparatorluğunu Önünde diz çöktürmüş adam bu Meşhur tarihteki Moğol Tatar gücüne Son vermiş adam Haçlılar İslam toprağına Yanaşamıyor öyle bir adam Ordusu güçlü Kendinden önceki kralı Boğarak öldürmüş Ve kral olmuş Bu adamın ölüm derdi yok Öldürmekten çekindi yok böyle birisi Şeyh demiş Efendim demiş Biliyorsun biz bu savaşları Kolay yapmadık masraf var Bu masrafı Nasıl karşılayacağım ben yeni vergiler Koymam lazım demiş senden önce bir sürü Alim bak imzaladılar Sen de uygundur de buraya Demiş Ben öyle bir şey imzalamam demiş Nebibi Ne imzalamıyorsun demiş senin sarayında yüzlerce hizmetçi var demiş. Yarısını kurtarsan Suriye'nin karnı doyar demiş. Bu ümmet savaş kadar senin sarayındaki hizmetçiler için masraf ediyor. Onlardan önce bizi kurtar demiş. Bir bakmış Baybars deli buna bu kimle konuşuyor? Bir bakmış ilk tepkisi kesim maaşını bunun atın işten demiş. Danışmanları dönmüş demişler ki efendim bu adam devletten değil hiçbir insandan bir kuruş mu almayan bir adamdır. Bunun kesecek bir şeyi yok demişler. Maaş almıyor ki. Devlet memuru değil ki. Nevevi'den söz ediyoruz arkadaşlar. 38 yaşında henüz kırkına gelmediği bir gününde Haçlıları ve Tatarları önünde diz döktürmüş adamı önünde diz çöktürdü. Ağzıyla ama. 7 asırdan beri riyaz Salih'in geliyor olabilir. Ezgar da geliyor olabilir. Nevevi'nin bu şöhreti nasıl geldi? Hem de bir garip bir şey daha var biliyor musunuz? Müthiş tasavvuf ehli bir adam. Müthiş de selefi. Ashab-ı kiram dedin mi söz yok. Tasavvuf dedin mi iyi de bir tasavvuf erbaba. Zikir eyle, tarikat eyle. Halk adamı, halk adamı. Alim, alim. Okumuş, okumuş. Zikireyli, zikireyli. Nebevi'yi bilmek, bir kelimeyle Allah bu fani alemde kimin elinden tutuyor bunu bilmektir arkadaşlar. Nebevi'yi tanıdın mı? Kime Allah destek veriyor? Çok okumaya gerek var mı? Bu iş okumakla mı? Bilgisayar, laptop almakla mı bu iş? Onu anlamış oluyorsun. Modern binalarda, kurumlarda okumak mı önemli? Ünvan sahibi olmak mı önemli? Allah seni elinden tutsun da hadi kulum desin mi önemli? Bunu Nebevi'den öğreniyoruz. Bu nedenle kardeşler, o gün Baybars'ı perişan eden o Nebevi, 15 gündür beni de perişan etti. Bugün akşama kadar tansiyonum 7 buçuktu. 16 tansiyonla buraya geldim şimdi. Yatsı namazını oturarak kılmak zorunda kaldım. Hasta değilim. Şokunu atamıyorum üzerimden. 1976'dan beri Riyas-ı Sari'yi okutuyorum. Allah nasip etti. Büyük bölümünü ezberledim. Bu kitapta Buhari'nin de epeyi bir bölümünü ezberlemiş birisiyim elhamdülillah. Beni bu kitaba bağlayan nevevi deyince beni gıdıklayan, hareket ettiren şeyin ne olduğunu anlayamıyorum hala. Geçen yıl Suriye'ye gittim. Niyetim de Salahaddin gibi vardı ve Nevaya gidecektim. Kasemen billah Arkadaşlar arabayı falan hazırladıklar halde cesaret edip yola çıkamadı. Bu etkidir. Baybars'ı da ezdi. Beni de ezdi. Nedir bağlayan hadisse? Kardeşim Riyazi Sarihinde 1900 hadis-i şerif var. Buhari'de 7000 hadis var. Üstelik Buhari onları Nevevi'nin önüne koydu. Müslümanlarin Nevevi'nin önüne koydu. Abdul Fetha Abu Kutte Hocam, rahmetullahi aleyh, bir gün Nevevi hakkında konuşurken dedim Üstad Nevevi'nin Evliyadan olduğu hakkındaki sözler doğru mu dedim? Öyle bir söz olmaz dedi. Nevevi Evliyaullah'ın sultanıdır dedi. Neden dedim? Çünkü dedi bir şeyhı ona bağlı filan silsiledeki on binlerce insan över dedi. Bukhari'yi sadece hadis ehli övüyor. Filan imam maliki malikiler övüyor. Filan zatı, filan müslümanı, filan İnsanlar övüyor. Muhammedun Resulullah deyip de, Nebevi'yi övmeyen yoktur bu dünyada dedi. Ümmetin ittifakı ile evliyadandır nevevi Şüphesiz, kabir aleminde olup biteni, Allah biliyor. Biz Allah'ın hükmünün tayin edicileri değiliz. Ama zahirle hükmettiğimiz zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gördüğümüzde bizi Allah'ı hatırlatanı veli olarak tanıtıyor değil mi? Öyle insanlar ki baktığında sana Allah'ı hatırlatıyor. 30 senedir görmediğim halde bana Allah'ı hatırlatıyor. Görmüyorum. Ben nevevi diye birini görmedim. Mezarını da görmedim. Ama adı Allah'ı hatırlatıyor. Adı Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatıyor on milyonlarca insan, yüz bin kişi, elli bin kişi değil, misvak sünnetinin önemini ondan öğrenmiş. Yüz binlerce insan, sabah namazının sünnetini, sabah namazında camiye gitmenin heyecanını, neveviden öğrenmiş. Allah dostu. Kardeşler, babası salih bir insanmış. Çok değerli bir insanmış. Dolayısıyla, sülalesinde bereket var. Buna bir itirazımız yok. Ama, bu esmer, cüssesiz, küçücük boylu bu adam, şu baybarsı önünde diz çöktüren adam ve ümmetin gönlünde taht kuran bu insan, bu hale nasıl geldiği çok önemli arkadaşlar. Biz böylece bugün aslında neyi kaybettiğimizi, çok okumuş, diplomalı adamlarımız olduğu halde, niye peşinden gidemediğimizi bu insanların, nevevi, Ümmeti Muhammed'i peşinden nasıl sürüklediğini anlayacağımız ipuçları var İmam Nevevi'de rahmetullahi aleyh. Kardeşler şüphesiz Allah'ın seçmesi ayrı bir konu. Allah seçti. Ama Allah bel bin baura'yı da seçmişti. Ona da lütuflarda bulunmuştu. Ve ateynahu min ayatina. Peygamberlere verilen mucizelerden vermişti ona. Büyük kerametler vardı elinde. Fen minha. Yılanın derisinden çıkıp gittiği gibi o kerametlerden bıraktı gitti. Allah verir vermesine. Çok kimseye verdi. Bir sürü sonra mürted olan insana da Allah nimet vermişti. Lakin Allah'ın verdiği bu nimeti hakkıyla değerlendirip 26 sene sonra ümmetin bağrında en derin yere oturmak her Allah kuluna nasip olmuş bir şey değil bunu konuşuyoruz burada rahmetullahi aleyh bir ayrıntıya girmem gerekiyor arkadaşlar genelde bu tip Allah dostları konuşulduğunda işte menkıbe üstüne menkıbe naylon kağıda yazılmış hikayeler uçtu kaçtı şeyler aslı nerede belli değil dedi ki ile başlayan mışla devam eden şeyler İmam nebevinin hayatından bu gece burada konuşacağımız şeyler ve malumatların tamamına yakını, benim broşürümde bulunan, bu not kağıdında bulunanların tamamı 6 yıl onun yanında böyle baston gibi dolaşan Alaaddin ipni Attar isimli bir talebesi var. Vefatine kadar ona talebelik yapmış. Ona ait hatıralar bunlar arkadaşlar. Yani bizzat onu gören, o da Şafii mezhebinin umde isimlerinden İbni Attar isimli zat, Allah dostu müttaki Alim bir zat böyle kahvede, cami, oca çay ocağında filan e, hatıra anlatan, askerlik hatırlarını anlatan birisinden söz etmiyorum. Bir insanın gözüyle gördüğü ve anlattığı şeylerden söz ediyoruz burada. Dolayısıyla bir e, yani maneviyat dünyasından kaynağını bilmen şart değil, vari şeyler değil, belgeleri yazıldığı tarih ve kitaplar hala kütüphanelerde bulunan ciddi şeylerden söz ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, İmam Nevevi'yi anlamak için, uyku dünyasını çözmek gerekiyor. Ne dedik? Neva'dan, 18 yaşında çıktı. 18 yaşında, Dimeşk'a gelmiş. Dimeşk, tarihteki Şam'ın adıdır arkadaşlar. Şam, şimdi biz Şam diyoruz, Dimeşk onun orijinal adı. Dimeşk'a gelmiş, Revahiye isimli bir medreseye yerleşmiş Babası da demiş ki Ben okumak istiyorum Babası da almış bunu Revahiye medresesine yerleştirmiş 26 yıl orada kalmış arkadaşlar Bizzat kendisi de İmam Lebevi de hayatında anlatıyor Talebesi İbn Attar da anlatıyor Bu 26 yıl zarfında Tek bir defa başını yastığa koymamış İmam Nebevi'ye göre gece insanlar yatağına çekilince Allah'la baş başa kalma zamanıdır diyor. Uyuma zamanı değil. Uyumamış mı? Uyumasa delirirdi, uyumuş. Bakın nasıl anlatıyor İbn Haddar. Genelde kitapları var. Vakıflardan kitap alıyor, okuyor, geri veriyor. O gece bitirecek kitapları hop düşüyor kitabın üstüne ne kadar uyuyorsa orada uyuyor bir saat işte ne kadar uyuyorsa çünkü gecede işleri var ve bir uyanınca kalkıyor İbn-i defalarca şu dümleyi duymuş inna lillahi vinnâ ileyhi raciûn inna lillahi vinnâ ileyhi bitti ömür bitti ömür bitti kim bir gece ikiye kadar okumuş iki ile iki buçuk arasında kitabın üstüne yığılmış kalmış cenaze duası okuyor uyanınca inna lillahi minna aleyhi raciun cenaze adam uyku düşmanı uyku düşmanı bir nevevi anti uyku demek anti uyku ama çok önemli kardeşler anti uyku demek Nevevi. iki İbn-i Attar da anlatıyor, kendisi de anlatıyor. Altı yıl sürmüş talebeliği. Altı yıl sonra müderris olmuş aynı medreseye. Altı yıl fiilen ders oluşmuş. Altı yılda her gün on iki hocadan ders okuyormuş. Şimdi elli dakika bir ders süresi. O zaman öyle bir sistem yok arkadaşlar. Hoca başlıyor, kitap bitince kalkıyor yerinden. Ya da abdese gidiyor, öyle yakın, öyle bitiyor. On iki ders okuyor. Kendisi diyor ki, o on iki dersi de diyor, o gün diyor, mütealasını bitirirdim diyor. Yani geliyor bir de çalışıyor onlara. On iki ders okuyor her gün. Altı yılda okuduğu kitaplar, ya da gördüğü dersler 12 hoca olabilir. Neler okumuş? Az çok kitap ismi bilirsiniz arkadaşlar. Önce Arapça okumuş. Her talebenin okuduğu gibi fıkıh okumuş. Ve diğer bir hoca olmak için lazım bilgileri elde ettikten sonra hocalarından Sahih-i ders olarak okumuş. Sahih-i Müslim'i ders olarak okumuş. Tirmizi, Nesa'yı, İbn-i Mace'yi, Muvatta'yı okumuş. Bunların toplamı kadar hadis ihtiva eden Müsned-i Ahmet'i okumuş. Deylemi'yi okumuş. Muşmuşları uzatmayalım. Ders olarak okuduğu kitaplar 110 cilt yapıyor arkadaşlar 6 yılda. Ders okumuş. Ve okuyor, okuyor. Sonra altıncı yıl üzerine çok dikkat ediniz, altıncı yıl üzerine müslimi okuduğu, sahihi müslimi okuduğu yedi bin hadisli bir kitaptır. Sahihi müslimi okuduğu hocasına gidiyor. Hocam icazet almak istiyorum diyor. Hazır mısın yavrum diyor. Hazırım diyor. Sahihi müslimi ezber okuyor. Yani okuyor derken Yatarken böyle Resimli bölümlerini arayıp Resimlerin altına bakmıyor Ve İmam Müslim'in Sahih-i Müslim'in En son icazetli talebesi olduğu için Sahih-i Müslim'in bize gelme silsilesinde nevevi vardır En güçlü en yakın belge nevevidir. Fıkıhta meşhur, hadiste meşhur, Kur'an ilimlerinde meşhur, zaten hafızlık falan diye böyle, Kur'an ezberlemek diye bir derdi yok. Bütün bunlar, onun adına ilim olarak, ilim dediği şey, ilim buna diyor. 6 yıl sürmüş bu. Demek ki nevevi ne demek arkadaşlar? 1- Anti uyku demek. 2 yüksek güçteki bir bilgisayarın kafasını alabora edecek kadar okumak demek. 3 Nevevi demek pak mide demek arkadaşlar. Pak bir midesi var. Bu mide iki türlü pak. 1 Dimaşka, Şam'a geldiği günden, Çıktığı gün olan, 26 yıl zarfında, Günde bir defa yemek yemiş, Ve bir defa su içmiş, Gece seher vaktinde, Ayda bir defadan fazla da et yememiş, Külahlarım korkusuyla, Değil, Ondan dolayı değil, Çünkü, Çünkü, Neva'dan yaklaşık 200 kilometreden getirebildiği ancak o kadar yetiyormuş. Neden biliyor musunuz? Dimaşk da meyve yemiyor. Kimsenin getirdiğini yemiyor. Babası getiriyor, babasının getirdiğini yiyor. O da bir ay, bir buçuk ayda bir geliyor ancak erzağa. Niye yemiyor biliyor musunuz? Efendim Dimaşk'ta çok vakıf arazisi varmış. Bu vakıf arazilerinde meyve yetişiyormuş çarşı pazarda satılan meyvelerde, ara vakıf arazisinden yetişmiş bir meyve olabilir, yetimlerin hakkından kursağına gider, Allah ilimdeki bereketi alır diye patlıyor, 26 yıl, bir meyve yememiş, pak mide, mide pak, tertemiz olunca, kafa Allah'a açılmış bir kafa, İbn-i Attar diyor ki yani diyor söyleyebileceğim tek şey diyor Allah ile arasında özel bir alaka diyor başka bir şey diyemiyorum diyor bir şey diyor i̇bn Attar ondan yaşlı aldı ki ve talebelerinin dikkatini çekmiş Suriye biliyorsunuz yeşillik diyarı bir yer sebzesi meyvesi bizim memleketimize benzer zeytinlerin meydinlerin olduğu bir yer salatalık hiç yememiş bu salatalık yeme işini sormuşlar. Dikkat edin bak ne diyor. Salatalık çok cıvık bir bitki diyor. Yiyince uykumu getirir diye korkuyorum. Onun için yemiyorum diyor. Anti uyku ya. Anti uyku. Hayatın kıymetini biliyor. Arkadaşlar 26 yıl bütün ilim, hocalık, talebelik, her şeylik hayatı 26 yıl. 26 yılda 56 ayrı bilim dalında kitap yazmış arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Sadece sahihi müslüme yazdığı şerh 12 cilttir. Bunun adına bereket denir. Bu bereketi de Allah verir marketten alınmaz bir şeydir. Nebevi konuşmak bile arkadaşlar aslında hayal edecek bir yüz ister ama bize göre her şey hoş gördüğünüz gibi anlatıyoruz. Nevevi başka bir insan. Rahmetullahi aleyh. Rahmeten ve esaaden. Nebevi konuşurken arkadaşlar kesinlikle uykuyu ve pak mideyi unutmayacağız. Nevevi adam yapan, tarihe mal eden bu iki şeydir. Babası iki ayda bir nevadan kek yapıp getiriyor, nasıl keksi artık işte odun gibi bir şeyler, bir ay iki ay onlarla idare ediyor. Talebelerinin babalarından bir hediye getirirse, onu bir kenara koydurtturuyor, o adamın nerede ne kazandığını aylarca araştırıyor. Değilse onu atıyor. Yemiyor. Kendi yemediği gibi yüzde yüz helal kazandığını bilmediğinden de yemiyor. Çünkü midesi ne kadar temiz kalırsa kafasına Allah'ın o kadar nur yağdıracağını biliyor. Nebevi'den konuşuyoruz arkadaşlar. Bu Nevevi'nin yazdığı kitaplar 26 yıla bölündüğünde her gün iki forma kitap yazdığı anlaşılıyor. Bir forma biliyorsunuz kitabın katlanmış bir bölümü şekilde 8 sayfa. Her gün iki forma kitap yazdığı söyleniyor. Bu adam 12 derse gitmiş. Siyasetle çok ciddi ilgilenmiş. Çok ciddi siyasetle ilgileniyor. Biraz sonra konuşacağız. Krallara yazdığı mektuplar var. Böyle koltuğunun koltuğun altına kafasını koymuş, o mektupları öyle yazmış, öyle adamlar. Mektubuna başlarken zaten, Elhamdülillah, ben Allah yolunda öldürülmekten zevk alan birisiyim diyerek başlıyor. Yani beni tehdit etme boşuna, diye başlıyor. Her mektubuna böyle başlıyor. Dedik ya, yürekli alem dâinim çıkar korkusuyla Allah'ın şeriatını satan değil. İnsan yetiştiriyoruz, mem kadro kuruyoruz numarasıyla sünneti farzı vacibi çiğneyen seviyesiz değil. Koltuğunun altına kabasını koyup Allah'ın şeriatını ve dinini o şekilde müdafaa eden mücahit bir adam. Yiğit, yürekli birisi. Kardeşler Nevevi 3. Üç, 3. neveviilik bu adamın gecesi ibadetle meşgul. Yine talebesi İbn Attar, bir gece özellikle izlemeye karar vermiş. Medresesinde şimdi herkes bunu takip ediyor ya talebeleri bu uyumadı diye uyumuyorlar. Bu herkes uyuduktan sonra Şam'daki büyük camilerden birine gidiyor. Bir direğin arkasına çekiyor. Bu da gizlice gitmiş takip etmiş. Baktım diyor. Orada namaza durdu. Bir türlü rüküeye gitmez. Namaz mı, ayakta uyudum mu ne oldu buna diye yanaşmış arkasından hüngür hüngür ağlıyor. Hem de "Vakifuhum innahum mes'ulun. Vakifuhum innahum mes'ulun." ayetini zam müsiro olarak ta fecir vaktine kadar tekrar etmiş öyle orada. Hangi ayet bu arkadaşlar? Kafirler için Allahu Teala'nın kıyamet günü onları durdurun hesaplarını soralım dediği ayeti kendisi için okuyor adam orada. Gece gece hayatı da var. Gecesi de bir alem. Ama gecesi ona göre Allah'la baş başa kalma halvet hali. Nevevi demek gece ibadeti demek. Gece ibadeti Pazartesi ve perşembeleri oruç tutuyor. Sünnet diye. Ondan sonra da bir gün tutuyor, bir gün bozuyor, o da sünnet diye. Şimdi pazartesi'yi tutuyor, salı gününü tutmuyor. Niye? E bir gün tut, bir gün boz sünneti var ya, Savumu Davut, Davut orucu. Çarşambayı tutuyor, ertesi gün geldi diye, perşembede sünnet diye tutuyor. Cuma'yı tutmuyor bu sefer. Cumartesiyi tutuyor. Pazarı tutmuyor. Ramazan geldi mi full oruç zaten. Teheccüd var. Oruç var. Zaten midede haram yok. Doğru dürüst yiyecek de yok. Allah istersen ilim veriyor o zaman. İstersen zikir veriyor. İstersen kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i senin kucağına atıyor. Anılıyorsun seviliyorsun Nebevi kim arkadaşlar bizim buradan 2000-2500 kilometre ötede bizi ona bağlayan iman bağı ise oraya gidinceye kadar milyonlarca iman kardeşimiz var daha sağında solunda milyonlarca iman kardeşimiz var sadece iman bağı da değil başka bir şey ümmeti Muhammed'i Nebevi'ye bağladı onun Allah'a açılışı, samimiyeti, teslimiyeti bir defa her şeyden evvel 45 yılda 45 asırlık güç birikimine neden oldu. 8. asrında nevevinin ölümü hala bütün dünya dillerine tercüme edilmiş Riyazu Salih'in sahibidir. İnşallah bizde de örneği olacak. Ben bu Arabistan'da kaldığım yıllarda, ortaokul düzeyindeki çocukların, riyaz Salih'in ezberleyişini görür de, çıldırırdı madde de. Çocuklara ezberletiliyor riyaz Salih'in. Bu, sadece ve sadece, yani Riyaz-ı onun kitabı değil arkadaşlar. İçinde 1900 tane hadis var, onları dizmiş kendine göre. Ama dizilişinde de enteresan bir mantık var. riyaz Salih'in birinci hadisi şerifi, bütün ameller niyetlere göredir diye başlıyor. Açın riyazsa ilk hadis her şey niyete göre diye başlıyor. Son hadisine bakın. Açın son hadisini. Son hadisini de enteresan kilitlemiş. O da şu hadisle bitiyor. Bütün müminler cennete girdikten sonra kapılar kapandı. Cehennemlikler cehennemde, cennetlikler cennette. O zaman Allah Teala mümin kullarına buyuracak ki: "Kullarım, daha bir şey istiyor musunuz?" Onlar da, Ya Rabbi ne isteyebiliriz ki? Ne vereceksin ki bize? Eh, cennet mi cennet. O zaman allah Teala buyuracak ki, asıl şimdi nimet deyip cemalini gösterecek. Cümlesiyle de Riyad-ı bitiyor. Bakıyorsunuz, o medresede, revahiye medresesinde, birinci kelimesi, niyet, o niyetini kitabın sonunda, Cemalullah olarak görüyorsunuz. bu ihlas, bu bereket, bu ihlas, bu samimiyet, bu ihlas, bu gayret, anti uyku, anti yiyecek. Ha bu arada, halk da mı? Böyle, yani vakti yok, Hoca Efendi çok meşgul, rahatsız ediyor, böyle bir şey yok. Kim gelirse yanına oturuyor, ona nasihat ediyor, gidiyor, nasihat ediyor, gidiyor. Kitaplarının üstünde, Muhyiddin Nevevi yazar adamın adı Muhyiddin filan değil Muhyiddin değil Muhyiddin dini yaşatan adam demek asıl adı Zekeriya şeref Zekeriya asıl ismi o da kaybolmuş Nebevi nevevi dedin mi dünyada başka nevalı yok sanki Nevebi, Nevebi. Gençliğinde bu gayretini görenler Muhyiddin hazretleri demişler yani dinimizi yaşatan adam demek Kalkmış bir gün, benden kıyamet günü helallık almak isteyen bana muhiddin demesin demiş. Hem bu din sayesinde cennete gireceğiz, hem de bizim sayemizde yaşayacak olur mu ya böyle bir şey demiş. Bizden bir alim insana hoca efendi demesen daha selamını almaz, cenazeni katmaz talebelerine. Hoca efendi, hoca da denmez. Hoca efendi. Kardeşler, başta dediğim gibi, Bırakın kitaplarını filan ya. Bırakın şu kitapları. Nevevi'de bir bereket var. İsim yeter isim. Kitaba, deftere, kaleme gerek yok. Örnek mi istiyorsun? İşte buyur. Ben Hanefi'yim. Bak Şafii bir Müslümanı anlatıyorum. Aramızda mezhep yok. Öyle bir Resulullah var ki aramızda. Bütün mezhepler çıkmış gitmiş aradan. Nevevi'nin Değil mezhebinden. Terliğinin kayışından olmaya razıyım kıyamet günü. Neden? Hangi neveviden tabii söz ediyoruz biz? Şu bereketin sahibi neveviden. O Allah'ın huzurunda ne gördü ne görmedi bilmeyiz. Dışı al bir konuşuyoruz. İçi Allah biliyor ama Allah da asırlardır ümmetin Muhammed'in kalbine bu feyizi aktırıyor. Kardeşler neveviden Söz ederken, bir şeyi daha unutmamamız lazım. Nevevi, dedik ki alim, ilimse alim, kütüphane gibi bir insan, okuduğu kitaplar, topluca, kolay kolay kütüphanelerde bile yok arkadaşlar. Yani, belki, işte büyük bir, Süleyman Ektimanesinde filan vardır o kitaplar. Bunları okumuş. Hayatında alim dedik alim. Abit dedik. Yani sabah namazını acaba camiye mi gidiyordu, evde mi kılıyordu? Ne tahmin edersiniz? Öyle bir şey yok. Nevevi namaz demek, oruç demek, Kur'an demek. Kur'an demek. abit aynı zamanda. Alim, abit ibaret yapıyor. Ve en önemlisi 45 yıl zarfında bir insandan bir kuruş kursağından geçmemiş arkadaşlar. İnsanoğluna tenezzül etmemiş. Burssuz öğrenci. Burs almamış kimse. Biliyor musunuz? Onu da bugün başka bir tarih kitabında tesadüfen rastladım. Yabancılardan ne olur ne olmaz korkusuyla elbise de giymemiş, annesine diktirilmiş elbiselerini. Böyle bir enteresan bir tip. Zahid, tenezzüsüz. Mala, mülke, tarlaya tenezzüsüz. Ve bunların yüzlerce örneği bu asırda da var arkadaşlar. Hakikaten benim de tanıdığım Nedvi Hazretleri'ne mesela konuştuk Daha önce Yani benim Allah'ın lütfettiği kadar şahit olduğum Hakikaten ilmi ibadeti zühtü olan insanlar gördüm Bir şeyi kolay kolay Dördüncü vasıf olarak göremiyorum Alimlerde yürek Kalkıp Hakkı haykıran Koltuğunu kellesiyle şişiren adam çok az. Böyle yürekliler var, ibadet tarafında eksiklik var. Var. Hakikaten çıkıp, küfre karşı haykıran mücahid alimler de var. Ama bakıyorsun ki, çok yorgun olduğu için sabah namazını evde kılıyor. Herhalde nevevinin başına böyle bir sabah namazını bir kere revaiye medresesinde kılmak diye bir felaket olsa, o gün kalpten gitmişti zaten. Ona göre, ya kardeşim 10 dakika kitapların başında yığılıyor, kalkınca innâ lillâhe ve gitti bu ömür diyor. Ya, bu adam sabah namazını kaçırma ihtimali var mı? İlim var, ibadet var, tenezzülsüzlük var, paraya vesaireye bir de yürek var. O yüreği de gösterince Allah bu dört vasfından dolayı Nebevi'yi ebedileştirdi. Ölümsüz bir insan haline geldi. Kardeşler çok şey var Nebevi ile ilgili. Ama Riyaz-ı okuyacağız ki bu feyiz ve bereket onun üzerinde olacak. İnşallah. Nebevi'de bir halkçılık boyutu var ki tüyleri diken diken olması mümkün değil insanlar başa müthiş de bir insancıl birisi. İbn Attar diyor ki bir gün akrabaları, talebeleri önünü kestiler diyor. Şimdi görüyorlar bunu 40 yaşında sahabiler gibi hayat yaşıyor. E Feyiz akıyor yüzünden zaten feyiz vardır, bereket var hayatında. Diyorlar ki Şeyh Nevevi Senden bir şey isteyelim Allah için diyorlar. Buyurun. Diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Kıyamet günümüzde şefaat etsene diyorlar. Diyor ki, yani İbn-i kendi cümlelerinden okurdum bu. Şeyi de biraz uzun ve de vakit çok ilerledi. Eğer Allah, özetini olarak anlatayım, eğer Allah kıyamet gününde sıratı geçmeyi bana nasip ederse, beni sevenlerin hepsinin arkasından yürüyeceğim diyor. Yani Allah benim ayağımı kurtarırsa sırattan, dostlarımla da beraberim demek, büyük bir düşünce. Bunun için, riyaz Salih'in halkasında bulunmak, bulunur bir şey değil. Nasip meselesidir bu. Riyazus Salihin dersi günü senin çok işin çıkıyorsa sen bir şeyler yap. Karışıklık var sende. O gün işin çıkıyorsa hayır alamet değil bu. Bir Müslüman Riyazus Salihine tutunmalı arkadaşlar. Eğer nevevi o gün ayağını kurtaramazsa Riyazus Salihin'in asas adı nasıl? Riyazus Salihin min kelami seyyidil murselin peygamberlerin efendisinden salihler için sözler demek nebevi işe yaramazsa o efendi işe yarar merak etme riyaz-ı salihin kıymetli arkadaşlar başta dedim ya nebevi ile ilgili hatıralar onun ölümünden sonra hayatı kararan İbni Attar'a aittir İbn Attar onun en iyi yetiştirdiği talebelerinden biri. Şafii mezhebinde müştehit insanlardan birisi. Onun elinde yetişmiş. Onun bir hatırası daha var arkadaşlar. Bu da yani o yazdığı günkü kağıtlarla var kütüphanelerde şu anda. Hikaye anlatmıyorum. Diyor ki, vevayye medresesinde oturuyorduk. İçeri bir adam girdi. Selamünaleyküm sen aleyküm, aleyküm. Nebevi döndü. Nebevi, sen niye... Kudüs'ü ziyaret etmiyorsun. Çık Kudüs'ü ziyaret etsene dedi diyor. Ve gitti adam diyor. Şimdi halka açık biri de la geçti adam geldi la balık yaptı gitti gibi düşünmüş ibnatlar. Dönmüş ibnatlara demiş ki ibnatlar demiş. Bu dediği yolculuğu yapacağız. Gel hazırlanalım demiş. Ne yapacağız demiş? Sen gel hazırlanalım demiş. Hazır bu olay nerede oluyor? Şam'da oluyor. Hazırlandık gideceğiz diyor gittik Kabristanlığa diyor. Kabristanlıkta hocalarının mezarlarını ziyaret etti. Yolculuğa çıkacak işte Kudüs gidecek işte 250 kilometre falan herhalde Kudüs oraya veya daha uzak Kudüs'e ziyarete gidecek. Ziyaret ettik diyor Kabristanı geldi hocalarını ziyaret etti. Diğer medresedeki arkadaşlarını ziyaret etti. Bana dedi gidiyorum. Bu kitapları var yanında vakıftan emanet almış. Vevahiyenin vakfından. Bu kitapları götür yerine teslim et demiş. Bu da teslim etmiş. Daha sonra o arada talebeleri filan ne zaman döneceksin hocam demişler. 200 sene sonra demiş. Derken diyor ya bu ne biçim Kudüs ziyareti karıştı kafam benim diyor i̇bn Attar. Bu, bu, bu acayip bir ziyaret derken sonra e, İbn-i demiş ki ben Neva'ya gidiyorum demiş. Gitmişler beraber Neva'ya. Oradan Kudüs'e gitmiş. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. E, bu geri dönmüş İbn-i Attar. Neva'dan geri dönmüş. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Oradan İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmiş. Eve gelmiş hastalanmış i̇bn Attar'a demişler, hocan hastalandı demişler, koşmuş gitmiş, bunu görünce yüzü gülmüş, helalleşelim demiş, öbür gün de ölmüş. Hikaye değil. Hikaye değil. Keramet de değil. Dostun dosta ikramı bu. Ne sayesinde, Anti uyku sayesinde Ne sayesinde Temiz mide sayesinde Ne sayesinde Resulullah diyen dil sayesinde Ne sayesinde Ve kifuhum innehum mesulun Diye ağlayan Gözler sayesinde Bir kerameti daha 7 yaşındayken Onu da babası anlatıyor Babası kendisinden sonra da uzun yıllar yaşamış bu 45 yaşında bütün bu maceralar 45 sene sürmüş arkadaşlar. 45 senesinde 18 senesi boş. 26 sene. 26 senelik emek tam bir memurun emeklilik süresi. Kanundan önce başladıysa memurlar. Şimdi 26 senede emeklilik yok. Bir memur demek neler yapabiliyormuş hayatında şimdi. Bir memur ol asırlarca ihya ol. 7 yaşındayken bu bir Ramazan günü Gece yarısı babasını uyandırmış. Kalkın baba demiş. Evimizde niye bu kadar ışık yanıyor demiş. Kalkmış babası, annesini uyandırmış. Ne ışığı yavrum demiş. Görmüyor musunuz bu ışıkları diye bağırmaya başlamış. Heyecandan ağlamış bu. Babası da çocuk rüya gördü diye oturtmuşlar onu. Bu uyumuyor. Işık şey görüyor. Neyse hocası gitmiş. Allah dostlarına sormuş. Ya bizim çocuk böyle rüya görüyor. Ya Ramazan'ın 27. gecesi anlamıyor musunuz? Kadir gecesini gördü demiş. 7 yaşında gökten meleklerin Kadir gecesi için inişini görmüş mü insan? O zaman çocuk. Ama Nebevi'nin çocukluğu. Kardeşler Allah'tan şefaatini dileriz. Dilemesine. Herkes sevdiğiyle şüphesiz. Onda da bir itirazımız yok. Ama bu tip insanlar masal kahramanı değildir. İdeal kahramanıdırlar. İnsan, mümin, mücahit örneğidirler. Nevevi anti uykuculuğunda, ilim aşkında, hadis aşkında ve midesine helal olmayan şey değil, helal olmayan değil helalliğinde yüzde bir şüphe bulunan bile şeyi koymamakta eğer örneğin değilse senin Nebevi kahraman olsa ne olur mücahit olsun. sen hani ne Nebevi'den zenginin malı fakirin ağzını yorarmış Nebevi büyük olsa ne olur küçük olsa ne olur Ebu Talib'e amcasının Amcası olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın bir yararı oldu mu? Mühim olan kuru kuruya nevevi hayran olmak değildir. Nebeviyi o şöhrete getiren, Allah'a yaklaştıran, o kaliteye hayran olmaktır. Anti uyku, anti yemek, Resulullah demek. Hadis deyince tüyleri diken diken olmak. i̇bn diyor ki, Altı Yıl Altı Yıl Dizinin Dibinde Durdum Diyor Bir Kere Resulullah Dedikten Sonra Sallallahu Aleyhi ve sellemi Normal Konuşmanın Üstünde Bir Sesle Söylemediğini Duymadım Diyor Bakın Ne Duymamış Biliyor Musunuz Şimdi Konuşuyor Diyelim Tiz Ayarı 5 Benim İşte Arkadaşlar Resulullah Dedi ki diyeceğim şimdi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem diye Öyle devam ediyor Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceği zaman Damarları genişliyor Samimiyet ikhlas, Teslimiyet Aşk Heyecan Ve vefa Allah'ın verdiği nimetlere karşı vefa Bütün bunlar birleşince Allah'ın sevgisi tecelli ediyor. Allah'ın yardımı tecelli ediyor. Arkadaşlar 45 senede insanlar olgunluk yaşına gelemiyorlar. Nebevi muhteşem bir yaşa geldi. Burada Nebevi ile ilgili çok önemli bir konu daha var. İslam tarihinde Nevevi düzeyinde, Nebevi yakın düzeyde, şöhret olarak yüksek düzeyde evlenmemiş alim sayısı 50 taneden azdır arkadaşlar. Böyle baldır küldür cami imamları falan, onlardan söz etmiyorum. Ben yani ümmeti Muhammed'e yön veren bir cemaat bir, bir heyecan sahibi olanlardan toplam e, 35 tanesini hocam Ebu Gütte Rahmetullah aleyh tespit edip kitap olarak yazdı. Özellikle onu da rahmetle almış olayım burada. Nevevi'nin evlenme işi e, önemli bir konu. Çünkü Neveviden buradan söz ederken biz farklı bir insandan söz ettik. İbn Teymiye de bekardır mesela. Meşhur müfessir Taberi de bekardır. Yine meşhur müfessir Zemekşeri de bekardır. Dolayısıyla evlenmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en muhteşem sünnetlerinden birisi. Olduğu halde böyle Resulullah hayranı sünnet hizmetkarı bir alimin evlenmeyişi önemli bir neden. Bunu cevaplarımız var. Bir <gülüyor> El kemalü lillah Tam olmak Allah'a mahsustur. Lebevi de olsan bir tırnağın sökük olacak illa. İki Nebevi yani gerekçelerini konuşuyoruz. Nebevi kendisi de bu soruya cevap vermiş. Belki emekli olunca evlenecekti 26 yıl sonra o da ömrü yetmedi işte. Niye evlenmiyorsun? Bu kadar sünnet düşkünüsün deyince evlenmek sünnet. Bu kadınların hakkını ödemekten korkuyorum. Onun için evlenemiyorum demiş. Yani harama düşmekten korktuğu için evlenememiş. Harama düşmek iki türlü arkadaşlar. Bir, zinaya düşersin. Harama düşmektir o. O zaman evlenmek farz zaten. İki, hanımın Ayşe bile olsa, kadınlardan dolayı Allah eder, hakkını, hukukunu çiğnersin. Harama düşersin yine. Bu ikincisinden korkmuş. Birincisine düşmesi zor. Salatalık bile yemeyen adam, nereden harama düşecek? Ne dediğimi, ola ki, Anlamışsınızdır. Yani adam vakıfuhu minnehum mes'ulun. Bizim manamızda bir hayat yok ki adamın e, herhangi bir şekilde yani bir tehlikeye düşme durumu olsun. Üçüncü mesele kardeşler. Şimdi evlilik bir ihtiyaçtır. Ne gibi? Suya olan ihtiyaç gibi. Ekmeğe olan ihtiyaç gibi. Güzel bir Çiçeğe bakarak zevk alma ihtiyacı gibi evlilik de bir ihtiyaçtır. Eğer o evliliği tatmin etmezsen, o ihtiyacı gidermezsen, başka şeyle kendini tatmin etmen gerekir. O da haram olur. Veya başka bir berbatlık olur. Veya sinir küpü bir insan olursun. Yara bere olursun. Yani ihtiyaç nasıl hava almak bir ihtiyaç? Bir insanın burnunu ağzını tıkatınız mı o ihtiyacını gidermediğiniz için geriliyor geriliyor hareketler yapıyor. Evlilikte bir ihtiyaç o ihtiyacı gidermediğiniz zaman çatlaklar sıkıntılar meydana. Kimi bunların haram olur kimi sağlıkla ilgili olur kimi sıkıntıyla ilgili olur. Bir insan yaşamak deyince kitap okumaktan anlıyorsa. Nasılsınız dediniz mi? Elhamdülillah 7-8 kitabı okudum bugün diyor. Yemek yedin mi demek istiyorsun sen? Filan kitabı getirttim diyor. İyi misin diyorsun? Filan yeri okudum diyor. Ya, aklı, ölümü diril kitap adamın. Ya bu insan, evlilik diye bir ihtiyacı yok ki. Kaç çocuğun var? cevizi örnek verip diyor ki, Kaç çocuğun var cümlesinden, Kaç kitap yazdığını anlıyorsa adam onu niye evlendireceğim ki diyor. Adamın hayatı kitap. Kitap. Yorulunca bir kitap daha okuyor. Kitaptan gözleri ağrınca öbür kitaptan okuyor. O bitince öbür kitabı okuyor. Uyuyunca kitabın üstünde okuyor. 26 sene. 26 sene kitaplarının üstünde uyumuş bir adam kadını ne yapacak? Evliliğiyle ne yapacak? Bir defa o kadının abdesti iyi mi diyor onu pişirdiğinden de yemesi. annesinden başkasının pişirdiğini yemiyor. Bazı kullarını Allah fıtraten ihtiyaçsız yaratabilir. Yani evlilik içinde fiziki ihtiyaçlar var. Fiziki gereksinimler varsa sen de evlenebilirsin. Mesela evlilik için bir insanın erkek olması için veya kadın olması için kadınlığını ve erkekliğini ispat eden fiziki organları var. Bu organları olmayan birinden, siz nasıl e, evlilik ihtiyacı var mı yok mu diye soracaksınız ki. Aynı şekilde, kafasında yoğun ilim düşüncesinden dolayı, kendini kitaplara hediye etmiş bir insan, salatalık bile yemiyor, bünyeme etki eder diye, babasının getirdiği, bir tepsi keki, bir ay yiyen bir adam, günde bir öğün yemek yiyen bir adam, ayda bir yüz gram et yiyen bir insan, nereden hormon üretecek, nereden vücudunu geliştirecek de, evlilik ihtiyacı hissedecek. Bu adam odasından çıkmıyor. Çıkarsa Baybursa'la kavga etmek için çıkıyor. Ya da filan camiye gidip orada sabaha kadar ağlamak için gidiyor. Hacca gitmiş babasıyla, ağlamaktan harem-i şerifte sıtlı olmuş. Böyle bir insan, neden evlenmedi? Sorulmaz. Ama her şeye rağmen, Nevevi ve onun gibi, yüz bin alim evlenmemiş olsa, bu sünneti değiştirmez. Özel fiziki sorunlarından dolayı, Evlenmediği gibi bir insanın kafa yapısından dolayı da yani özel şartlarından dolayı da evlenmemiş olabilir. Nitekim Nebevi kadınlarla ilgili hak hukuktan en derin söz eden şafi alimlerinden birisidir. Sanki evlenmiş 7-8 tane evlenmiş boşanmış gibi görüşleri var. Evli insanlar bile anlamaz onun anlattığı şeyleri. Böyle derin düşünceleri de var. Her şeyi tabi okuyarak, yazarak anlamıyor bu tip insanlar arkadaşlar. Rabbimizden, bütün yüreğimizden en samimi arzumuzla, dünyada ve ahirette ile olmayı nasip etmesini diyor. Şu ümmeti Muhammed'i takvaya yüzdüren, zikirle baş başa bırakan, Resulullah aşkıyla bezendiren, Nebevi'den söz ediyoruz. Allah'tan diliyorum, onu bağrımıza basalım, ahirette de o bizi bağrına bassın. Herkes sevdiğiyle arkadaşlar. Yeter ki bu sevgi, film sevgisi olmasın. Bu sevgi de samimi isek, hiç kimse merak etmesin. Hz. Enes'i hatırlıyorsunuz değil mi? En çok bayram ettiği gün hangi günmüş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in herkes sevdiğiyle beraber olacak hadisini duyduğu gün ne diyor o gün sevincimden uçtum diyor ben Ebu Bekir'i severim diyor ben Ebu Bekir'i severim diyor. kaldı ki o da küçük bir Ebu Bekir aslında o da bir Ebu Bekir 10 sene Resulullah Aleyhisselam'ın dizinin dibinde oturmuş Ebu Bekir bile o kadar oturmamıştır saçlarını okşamış Efendimiz öpmüş Ebu Bekir öptüğü de vaki değil ama olsun Ebu Bekir'e hayran Ebu Bekir'le olacağını düşünüyor ama dünyada da Ebu Bekir'leydi yalnız o dünyada da beraberdi burada biz bizim yazlıkta oturalım ahirette sizin kışlıkta buluşuruz dersen ağustos böceklerine itibar eden yok pek. Ya Rab sevgimizi samimi kıl Amin. bu sevgimizi de kabul buyur ve bizi salihlerle beraber kıl ve elhamdülillahi rabbil alamin